Bölüm 208 Tahiyyetül Mescid Namazı Hadis 1145 Ebu Kata' deden Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Hadis 1146 Cabirden Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Mescitteyken yanına girmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurmuştu.